Damlalar. İnsanın ne yaptığı, ne kazandığı, ne işte çalıştığı elbette önemli ama çok daha önemli olan şey niçin yaptığıdır. İşte bu açıdan bakarak yaptığı her işin anlamını yerine koymak, anlamlandırmak, klasik kültürümüzün temel esaslarından biri olmuş. Mesela küçücük bir esnaf dükkanı açmış, görünür yerine yazıp asmış. Bu dükkan öyle bir dükkan ki gelen bulur safa. Dileriz ki müşterimiz görmesin asla cefa. Bir gelen bir daha gelsin demesinler bir vefa. Sahibine kul şefaat ya Muhammed Mustafa. Sevgili dinleyiciler, daha işin girişinde dükkana gelen müşteriden tutunuz da dükkanı açan kişiye kadar herkese bir çeki düzen veren, Nçin burada bulunduğunu hatırlatan enfes mısralar ardarda arda diziliyor. Bunun hayatımızdaki yeri hiç şüphe edilmesin ki son derece büyüktür. Çünkü insan duyduğundan, gördüğünden, sözden veya işten fevkalade etkilenen bir varlık. O yüzden eğitilmeye, o yüzden eğitilmeye ve öğretilmeye müsait. Bir eğitim uzmanı şöyle söylüyor. Bana eş yumurta ikizi İki kardeş getirin. Dikkat buyurun. ikiz kardeş, sıradan ikiz kardeş demiyor. Eş yumurta ikizi. En çok birbirine benzeyen onlardır. Bazen anne babaları bile karıştırırlar. O kadar benzerler. Tabi huylarının da benzemesi beklenir. Getirin bana ve iki yılda süre verin. Birini eşkıya, birini de örnek insan yapayım. Eğitim işte bunu başarır diyor. Eğitimin önemine işaret ediyor. Çünkü insan hele küçük yaşlardayken o kadar kolay şekil alabilen o kadar kolay biçimlendirilebilen bir varlık bir yaratık ki üzerinde titremek insanın uykularının kaçması fazla olmaz İşte o bakımdan eski kültürümüz klasik kültürümüz hayatın her şubesini hayatın anlamını sorgulayacak şekilde tasarlamış küçücük bir dükkanın kapısına bunu yazmaktan çekinmemiş Benzer sözlerden biri de şöyledir Gerdun sitemi bahtı siyah etmeye değmez Billah bu gamhane bir ah etmeye değmez Gerdun felek Şartlar, ortam gibi anlamlara gelir İnsanın işlerinin iyi gitmemesinden dolayı Bahtı siyah deriz yani Sitemi bahtı siyah Kara bahtından dolayı sitem kara bahtından dolayı sistem etmeye değmez diyor ve devam ediyor billah bu gamhane dünyanın tamamına bir gamhane diyor burası gam evi gamhane bir ah etmeye değmez e burası gamhane ise burası gam evi ise burada ne bekliyorsun ki buradaki üzüntülere şaşılır mı o halde sevgili dinleyiciler günümüzün modern hayat tarzı içinde beklentilerimiz galiba çok fazla olduğundan karşılaştığımız her türlü üzüntü ...bizi eski deyişle yerle yeksan edebiliyor. Çünkü beklentilerimiz yüksek, arzularımız yüksek. Zannediyoruz ki herkes ve her şey bizim hazzımıza, bizim lezzet almamıza uygun biçimde olmalı. E öyle bekleyince de tabii dünyanın gamhane olduğu unutulunca tabii sitemi bahtı ı siyah etmekte kaçınılmaz oluyor. Onun da modern söyleyişteki adı stres...